Aslında şimdi e, Dağlı var Dağlı Özdemir kendisi Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen e, Suriyeliler İstanbul otogarında 6 gündür bekliyorlardı ve yine bu sabahta aslında Edirne'ye doğru yürüyüşe geçti bir kısmı yürüyerek gitmeye karar verdiler tam yolu üzerinden ve bir polis müdahalesiyle karşılaştılar aslında ve e, bu süreçle ilgili olarak bize bilgi verecek Dağlı. Hoş geldin yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Teşekkürler katıldığın için. Ee, belki de son durum nedir diye sorarak başlayabilirim sana. Çünkü sen şu anda Esenyurt Polis Karakolu önündesin. Ee, evet, ve gözaltına yani, alınan Suriyeliler vardı. Ee, bu süreç evet. nasıl gelişti? Bize bir anlatabilir misin acaba? Ya Gözaltında 5 kişi var ve hala gözaltında tutuluyorlar. Ee, bunlardan 3'ü e, Suriyeli, birisi Alman, birisi Fransız. Evet yani şu anda ne zaman e, bırakılacaklar bir şeyimiz yok bir bildiğimiz yok beklemeye devam ediyoruz birkaç arkadaş hı hı. E, son duruma gelince yani en son bu Esenyurt çıkışında otobanda Tem'de, e, müdahale olduktan sonra e, bayağı uzun bir süre aldı ama çeşitli otobüslere bindirdiler bir kısmı kayıtlı oldukları ilçele, illere gönderildi Osmaniye İzmir Bursa bir kısmı da Pendik'te benim de yeni öğrendiğim bir toplama dağıtım merkezi varmış galiba. <gülüyor> oraya göndermişler. Yani hepsi kayıtlı neredeyse oraya tekrar geri gönderiliyorlar. Aslında kamplara yani gönderildiler, gönderildiler. Değil mi? Evet. Ka kamplar yani bu e, merkezler aslında. Yani bir kısmı kamplar. Osmaniye'dekinin kamp olduğunu biliyorum. Ama diğerlerini belki dağıtmış olabilirler. Tam şey, bilgi sahibi değilim <gülüyor> o konuda. Peki gözaltı gerekçesiyle ilgili bir açıklama yapıldı mı sizlere? Ya hiçbir gözaltı o bize devamlı olay yerinden uzaklaştırma diyorlar işte bir tutuklama olmayacak diyorlar ama hı hı. yani bir yandan da başkaları başka bir şey söylüyor bir, bir onların arasındaki bizikililiği de var böyle böyle oyalıyorlar ya da bir bir şekilde yani bir şey çıkartmaya çalışıyor olabilirler esasında yani ama yani biliyorsunuz bu ülkede yani. Yani arkadan bir şeyler isterlerse her şeyden bir şey çıkartabiliyorlar zaten. Hı hı. Yani ama umarım o, o tarafa doğru gitmez yani çünkü çok her şey çok masumaneydi yani. Hı hı. Dün akşam Değil peki de. aslında bu sabaha dönersek nasıl yürümeye karar verdiler? Bu sürece tanıklık ettin mi sen daha? Yani biz oraya vardığımızda hatta yolda giderken biz bir grubun yürüdüğünü gördük ama yani o pek bir anlam verememiştik otogara giderken dün gece saat 1-1.30 gibiydi zannedersem. E, otogara gittiğimizde ben daha önce de gitmiştim birkaç gün önce. Daha az kalabalık vardı ve zaten gün içinde baya işte baya zaten Davutoğlu'yla da falan da görüşlü olmuş bir e Zaten bu zaten hemen bir haftalık bir bekleyişti ve Zaman kazanıp işte yıldırma, işte motivasyonlarını azaltma, bölme. Ve son günde işte o de devamlı Arapça polis arabasından anonslarla işte oraya, buraya, şuraya işte gidiyor. Biraz işte zorluyorlar sen git falan rahatsız devamlı uyuyanları falan. Bayağı bir şey azalmıştı. Sonra oradaki insanlardan öğrendik bir grubun yürümeye başladığını. Ve biz de yani işte yola çıktık zaten. Çok da çünkü çok yaşlılar var, bir sürü bebek var, çocuklar var, hamile kadınlar var. Yani inanılmazdı yani böyle duruyorlar, 2-3 kilometre yürüyorlar, duruyorlar falan. İşte bu Esenyurt çıkışına kadar geldik bir şekilde. Burada önümüz polis tarafından kesildi. Bayağı bir on otobüs falan geldi herhalde yani bayağı daha da fazla belki bilmiyorum ilk önce bir çembere aldılar. Ben dışarıdan izledim olayları. Hı hı. Sonra bir anda bir şey oldu. Bir müdahale oldu. Ve bu müdahalede işte bir gaz falan sıkılmadı ama ya da toma vardı ama şey olmadı. Ama bir toplamalar oldu gördüm uzaktan. Ve polisler kalkanlarla bu görüntü alınmasını falan şey yaptılar. Engellediler. Hı. Ben orada gözaltılardan bir tanesini gördüm. Ama diğer gözaltılar ee, arkadaşlarımın Anlattığına göre böyle Hiç direkt olarak Gidip hiç olayla alakası olmayan Dört kişiyi alıyorlar hmm. Ve yani Bunlar izleyiciler böyle... mi peki Gruptan yürüyen insan Efendim? izleyenler mi yoksa gruptan insanlar mıydı Gruptan Değer yürüyen gruptan insan, insanlar ama Olaydan çok daha uzakta olan yani Bence önceden belirlenmiş birilerini almak için Yapılmış bir hareket gibi geliyor Duyduğumda yani görmedim ama hmm. Hani onların durduğu pozisyonu biliyordum. Çok hakikaten müdahalenin olduğu en o dört kişinin müdahalenin yapıldığı yere en uzak köşedeydiler. Hmm. Müdahale yapıldıktan sonra direkt oraya gidip alındıklarını öğrendim yani. En uzak noktadalardı ama gözaltına alındılar. Enteresan bir bilgi ha, aslında. Yani. Ee, şimdi de peki şu anda o bu, bu kişiler gözaltına alındı. Geri kalanlar yürümeye devam etmek isteyenlerin akıbeti nedir biliyor musun sen? Yani bir, En son bir arkadaşım oradaydı. O da buraya geldi biraz önce. Tamamen e, dağıtmışlar. Dağıtmışlar. Yani. Başka yerlere tamam, yani otobüslere bindirip e, bir değişik şehirlere ee, göç idaresi diye bir şey var işte o, o organize etmiş bu şeyleri <gülüyor> o zaman e, sizin polis karakolundan da aldığınız en son bilgi aslında bir sorun çıkmayacağı serbest bırakılacakları ama ne zaman bırakılacaklarının da belli olmadığı yönünde diyebiliriz evet, evet. yani arayan şeylere e, avukatlara da yok burada değil falan diyorlarmış öyle mi? Yani bu içeriden biz, raw, aldınız bir oyun oynuyorlar esasında yani belki de işte avukatlar yokken ağızlarından laf almaya çalışıyorlar. İşte Peki içeride hangi, avukat hangi... desteği var mıdır şu anda yeterli sayıda? Ee, Çok... Yok yok şu anda yok. Bir arkadaşınız yolda zaten. Hı -hı. Bir avukat arkadaşımız döndüğünüz. Yani şu anda bir şey yok herhalde. Olağanüstü bir durum yok. Biz de bekliyoruz yani. Bekliyorsunuz tamamdır. Çok evet. teşekkür ederim evet. verdiğim bilgiler için. Rica ederim. Görüşmek Rica ederim. üzere. Hoşçakal. Hoşçakal. Görüşmek üzere Hoşça İyi yayınlar. Teşekkürler.